Geçtiğimiz bölümlerde Ramazan ayını fırsat bilip toptancılık işine giren Taci Efendi Zavallı Hüsn Efendi kirli alet eder ve açtığı toptancı dükkanını Hüsn Efendi'nin üzerine yapar Bir başkasına günahını dahi vermeyecek kadar şeref haysiyetten yoksun olan Taci'nin Kendi dükkanını başka birisinin üstüne yapması İstanbul Jet Sosyetesini ve cemiyet hayatının tanınmış simalarını Hayretül gayretül nevinden yırttın tülperdeyi eyledin viraniyi sebebi hükmünce oha bir anlamda çüş Diğer anlamda da hadi ya hengamesine gark eylemiştir. nişe <gülüyor> başlar başlamaz ilk olarak piyasadaki bütün pirinç, şeker ve yağları düşük fiyatla toplayan Taci Efendi her şeyi dükkana stoklar. İstanbul'da özellikle pirinç o kadar azalır ki pilav yapacak pirinç bulamayan halk parklardaki pirinç heykellerden pilav yapmaya başlamıştır. <gülüyor> Zavallı üst Efendi ise başına geleceklerden bir haber dükkan sahibi olmanın verdiği iştiyakla o gün sabahın köründe işbaşı yapmıştır ve Taci de oradadır. Aferin Hüsnü'cüğüm! Artık bu dükkanın sahibi sensin. Sana yaptığım bu kıyar şahaneyi babama bile yapmam ha. Allah razı olsun Paşa Zadem. Şey Paşa Zadem, dükkanı temizlerken fark ettim de dükkan ağzına kadar pirinç ve yağ dolu. Başka bir şey satmayacağız mı ya? Yani mesela sakız, püsküt, e, lolipop. <gülüyor> ne lolipop ulan? Nane sarçası! Ramazandayız oğlum Ramazan'da! Ramazanın o manevi iklimi havasından istifadeyle... Ürün portföyümüzü ilk olarak pirinçten oluşturdum. He. Bu amaçla İstanbul'daki bütün pirinçleri satın alıp dükkana stokladık. Niye? Niye? Niye olacak la? Niye olacak? Niye? Piyasadaki tüm pirinci çektik. Böylece pirinç fiyatı arttı. Bizim de karımız arttı. Gördün mü? İşte esnaf kafası ya! Hey yavrum hey! Ama bu sahtekarlık değil mi Paşa Zodem? Saf saf konuşma lan. He. Ticaret bu. Sen bak, hadi bakayım hadi. Dükkanı süpürdün mü? He? Bu toz ne lan ha? Bu toz ne bakayım ha? Şey, paşa zaten pirinç çuvarlarının yanında taş çuvarları da var. Taşları ne yapacağız? <gülüyor> ha anladım anladım dur. he. Çamur olmasın diye dükkanın önüne sereceğiz. Seni de o taşların arasına atıp üzerine asfalt dökeceğiz. Hı -hı. Salak! O taşlar pirincin taşları. Hı. Gevezeliği bırak da bu taşları pirinç çuvallarına at. İyice karıştır hadi bakayım hadi bakayım. <gülüyor> Ha, bu nasıl olur? Ne demek nasıl olur lan ne demek nasıl olur? Pirinç oğlum bu taşsız pirinç olur mu hiç? Olmaz. Bak ayıkla pirincin taşını diye atasözü var. Niye? Pirinç taşlı olur da ondan. Ama bu taşlar pirinç için çok büyük paşa zaten. Bunu adamın kafaya atsa kafayı yarar valla. Bari daha küçük atsaydık. Eee doğru evet. Aferin Hüsnü Efendi, ya? bu çözümlemin iyi oldu bak, <gülüyor> bana böyle mantıklı şeyler söyle oğlum, şimdi o taşları taş kırıcıyla kır pirince karıştır, hadi bakayım, hadi tamam. bakayım. Tamam oldu. Selamünaleyküm, pirinç var mı ağalar? <gülüyor> var, <gülüyor> yok yok, ha? yok kardeşim pirinç yok. hadi bakayım. Olur mu usta ya, var ya da bir sürü. Yok, yok. Karar verin ağalar, var mı yok mu? Yok kardeşim yok. Hadi bakayım hadi bakayım. Ya manyak mısınız oğlum? Biri var diyor biri yok diyor. Sana ne la biber dolması sana ne? <gülüyor> ya Paşazade niye yok dedin adama ya? Pirinç var ya doğrusu. Oğlum var. Var da biraz daha bekleyeceğiz. Pirince zam gelecek. Üç dört katına satacağız. <gülüyor> Ondan yok diyor. Ya bak salamünaleyküm be. Pirinç var mı be ya? Ee yoktur. Vardır. Yoo yoktur yoktur. Vardır. Ya var yoktu Buna var. Bu, bu civarın en büyük sitesinin kapıcısı. Onu memnun edersek, o da bizi memnun eder. Değil miler, Rıza Efendi? Tebaa, civardaki bütün kapıcıları bağladım ha. Hepsi pirinci sizden alacak Paşazadam. Ona göre yeter ki komisyondan haber veresin yani e, öyle diyorlar. Ya, merak etme senin merak etme. İşler açılsın, vereceğiz komisyonlarını, vereceğiz, vereceğiz. Ee, kaç kilo pirinç istiyorsun be bir kilo Paşazadam. Bir kilo mu? Oğlum sen bir kilo alırsan bu kadar pirinç kimyesi atacağız ya? Allah Allah! <gülüyor> İsmi? eee buyurun paşa zaten, beş çuval pirinç ver buna, hem de en kazık fiyatından, oldu. Ya bak beş çuval mı? E bak o kadar birinci ben ne yapayım be paşası adam be ya? Orasını bilmem, anlaşmamız böyle. Bundan böyle benden günde beş çuval pirinç alacaksın. Yoksa ne nöbetçiler bu adamı zindan atın derim de, ha. Ya de tamam paşası adam be, ya bak yeter ki yalnız zindan atmayın bana yani. Yani e, Üstü Efendi ver oradan beş çuval pirinç be ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak işte gördün mü işler açıldı olalım. Türkiye Radyo'nun tek arka sömürgün komedi programı Perişan <gülüyor> Efendim. Şu kadar Perişan <gülüyor> Efendim her saatlerde iftar ve son vaktinde dünya radyoda. Yazan Ben Ömer Pekin oynayanlar Ben Ömer Pekin, Serpil Pekin, Serkan Ustürk, Savaş Bayındır, Teknik Yapım, Ben Ömer Pekin. Ahaha <gülüyor> dinleyin dinleyin ki lan. Perişan FM Perişan FM. Derişan, FM. Türk Radyo Türk Radyo Türk